Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, bilin ki Allah onun yardımcısıdır, Cebrail de, salih müminler de. Bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar. Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona sizden daha hayırlı, Müslüman, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Allah inkar edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de, kocaları Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara haydi, Ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi. Allah iman edenleri ise Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o, Rabbim bana katında cennette bir ev yap, beni Firavun'dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar demişti. Allah bir de iffetini sapasağlam koruyan, ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de inananlara örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi.